وَبَلٰى نَا رَسُولُهُ النَّب۪يُ الْهَاشِمِ الْكَر۪يمِ Muhterem Müslümanlar! Kur'an-ı Kerim bizim dünyevi ve uhrevi kurtuluşumuzu ve saadetimizi hazırlayacak prensipleri bize getiriyor, onları yaşamamızı bizden istiyor. Felahı, günde beş defa huzuruna gelip, haşyet ve saygı dolu bir gönüllle namaz kılmaya bağlıyor. Felahı, hiçbir işe yaramayan, bir kıymet ifade etmeyen, işlerle, malayaniyatla iştigal etmemeye bağlıyor. Felahı, size verdiği bir kısım şeyleri yolunda sarf etmeye, dini o istikamette ilah etmeye bağlıyor ve felahı, ırzınızı, namusunuzu koruma hususunda, hassasiyet göstermeye, ahlaklı yaşamaya, namuslu yaşamaya, iffetli yaşamaya bağlıyor. Kur'an-ı Kerim, ferdin hayatını, ailenin hayatını, milletin hayatını bunlara bağlamış ise, Allah'a tabi olan cemaate, Rasûl-ü vesselamın arkasında olan cemaate, Kur'an-ı Kerim'i dinleyen, cemaate düşen şey, Kur'an'a kulak vermek, Resul ü Ekrem'i dinlemek, Allah'ın emrine, fermanına inkiyat etmek olacaktır. Irzınızı, namuzu koruma hususunda hassasiyet göstereceksiniz. İffetiniz mevzuunda hassas olacaksınız, çocuklarınızın, Örfünüze, adetinize, din ve diyanetinize aykırı hava içinde yetişmesine meydan vermeyeceksiniz. Vermeyeceksiniz ki ileride başınıza bela olmasın, milletin başına bela olmasın, insanlığın başına bela olmasın. Bunun için imkan vermeyeceksiniz. Belki kayyim gibi arkasına takılacaksınız. Yütemadiyen onu takip edeceksiniz. İnhiraf edeceği noktalarda elinden tutacaksınız devrinin kültürüne göre, ilim anlayışına göre, seviyesine göre, malumatına göre, kalbi yapısına göre imdadına koş koşacak ve içini tenvire kendisini ikaz etmeye çalışacaksınız. Bu, bir millet olarak milletinin istikbalini düşünen, milletinin akıbetini iyi görmeyi düşünen, milletin bütün efradı için vacip, lazım bir vazifedir. Cenab-ı Hak bu vazifeyi bizlere idrak ettirsin, nesne onur vereceksiniz, İffet duygusu vereceksiniz. Onun yıkılmasından öyle endişe edecek ki, dünyanın yıkılması onun için o kadar endişeyi mucib olmayacak. İffetinin yıkılması endişesiyle dir dir titriyecek, adımlarını hassasiyetle atacak. Ben bir millet ferdi olarak kendime bir leke getirmiş olurum. Aile meleke getirmiş olurum, millet meleke getirmiş olurum ve etrafa leke açan, mikrop dağıtan bir unsur haline gelmiş olurum. Endişesiyle yaşayacak, yanlış bir adım atmayacak, mikrop üreten müesseselerden geçmeyecek, onu idare eden gruplar içine uğramayacak, o türlü topluluklar içine düşmeyecek. Zira Kur'an'ın fermanında görüyoruz ki, Sakar'a gidip dayanan, yasanan. Cehennem'in sert yokuşuna sardıran cemaat, buraya gitmeleri için ortaya döktükleri dört vesileden bir tanesi olarak وَكُنَّا نَحُودُمَا الْخَاِدٍۜ diyorlar. Biz batakçılarla düşüp kalkıyorduk. Hayatında hesap ve plan olmayanlarla muaşerette bulunuyorduk. لا la, la kayıtlarla, Hayatlarına yani şeyler hakim olanlarla muaşeretimiz vardı, muharefemiz vardı, dostluğumuz vardı, eğip içmemiz vardı, oturup kalkmamız vardı. İşte Sakar'a girmemize, cehennemin bu sert yokuşunu asardırmamıza sebebiyet veren hususlardan bir tanesi budur diyecekler. Kur'an anlatıyor bunu. Demek ki iffet ve namus mevzunda hassasiyet gösterme bir Kur'an prensibidir. Mümin suresindeki ayette Allah Celle Celaluhu, felah bulanları, kurtulanları sıralarken, dünyada iyi bir millet haline gelmiş, felah bulmuş, ahirette cennete girmiş, Allah'ın cemalini müşahede etmiş, felah bulmuş, kurtuluşu ermiş, teadeti elde etmiş. Bunları sıralarken, esbabı mucibesini sıralarken, yolunun erkenini sıralarken, وَالَّذ۪ينَهُمْ لِفُرُوجِهِ مُحَافِذُونَ diyor. Onlar ki, ırzlarını, namuslarını koruma hususunda da hassasiyet gösterirler. Bana bir leke gelecek diye tir tir titrerler. Bu ailelerimizin içinde hüküm ferma kılmamız gereken, hakim kılmamız gereken mühim unsurlardan bir tanesidir. Sadece felsefi yönüyle, fikri yönüyle üzerinde durup sizi izac etmek, tasdi etmek istemiyorum. Bir misalle sadece mesele intikal ettirmek istiyorum. O misal başka zaman başka bir hadise münasebetiyle size arz ettiğim bir misaldır. Ama bugünkü mesele münasebetiyle şurada yakalayıp arz edeceğim husus ve yönü ise tamamen başkadır. Resul Akm Aleyhissalatu vesselamın saadet hanesinde üz ve namus hususunda hassasiyet ve titizlik hüküm ferma idi. O kendisi ne kadar afif ne kadar namuslu yaşamıştı. Öyle yaşam azmi içindeydi. Onu anlatırken bekar bir kız gibi, erkeklerin karşısında dahi buram buram ter döker ve terlerdi anlatırlar. Hazreti Ayş Hadişenin karşısında izdivaç teklifini aldığı zaman sırlı sıklam terler içinde kalmıştı. O kadar iffetliydi. 25 yaşına kadar yaşamıştı Allah Resulü. Evlenmemişti, izdivaç hayatına girmemişti. Bununla beraber kimse onun gözünün üstünde kaşı vardır dememişti. Falana kipliğini kaldırıp da baktın dememişti. O kadar iffetli, o kadar namuslu yaşamıştı. Hayatının sonuna kadar da bu iyice saykıllanmış gibi parladı. İyice çilalandı. Zevceleri arasında dahi iffetin şahikatına yükseldi. İffet mevzunda dahi bizim için bir örnek oldu. O kadar ki bir gün, bir iftira hortumu verdi. Mustalık oğulları seferine gidilmişti. Kur'an Hazreti Ayşe'ye düşmüştü. Her gidişte zevcelerinden bir tanesi. Kur'a ona çıkar, Resul ü Ekrem aleyhissalâtu vesselâm'a refakat ederlerdi. Onlar öyle arzu ederlerdi. Efendimizle beraber bulunmayı arzu ederlerdi. Ama bütün kadınları götürme, orada müşkilata badi olacağından bir tanesi giderdi. İşte o seferde de Kur'an Hazreti Ayşe'ye çıkmıştı. Buhari'de, Müslim'de ve sahih kitaplarda bizzat vakayı Hazreti Ayşe kendileri naklederler. Gittik, seferi yaptık, döndük. Bir yerde konakladık, Medine'ye yaklaştığımız zaman ben havdecimin içinden çıktım. Bir beşer olarak def tabi yapmak iktiza etti. Gittim, ihtiyacımı gördüm. Hevdece döndüm, döndüğümde kız kardeşimden aldığım gerdanlığın düşmüş olduğunu müşahedettim. Ve almak için, onu aramak için gittim, tekrar döndüğümde kervanın kalkıp gittiğini göç ettiklerini ettim Beni anlarlar da döner gelir ararlar diye bir taşın üzerinde oturdum, sabırla, tevekkülle beklemeye başladım. Benim farkıma varamamışlar, şunları anlatır, bütün teferruatına kadar. O gün Resul-i Ekrem'in evinde ne ocak yanar ne de yemek pişerdi. O kadar zayıf, o kadar naifdik ki, Hevdecin içinde benim oluşumlu olmayışımı tefrik edememiş de benim üstüne koymuşlar. Ben beklemeye durdum ve derken, Gözlerimi bir uyku aldı, kendimden geçmişim, birisinin inna ve inna ileyhi raci'un sesine uyandım. Gözümü açar açmaz hemen yüzümü peçemi verdim. Bu geriden asabı kiramı takip eden, bir şey kaybolmuş mu olmamış mı buna bakan ordunun arkasından gelen Safvan İbn-i idi. Akabe'de Rasulü Ekrem'in elini sıkanlardan, Bedir asabından mizzattı. O bu dertle herhalde ölümü çok arzu ediyordu zaman sonra da şehit olup gitmişti, Allah'a kavuşmuştu. Resul-i Ekrem'in çok yakınıydı. Hizmet ederdi, dilini tutardı, hassasiyetiyle hizmetine koyulurdu, çok söz söylemez ama mükemmel iş yapardı. Biz Resul-i Ekrem'in evi içinde onun böyle tanındığını görüyoruz. Beni deveye bindirdi, deveye bindim, devenin zimamından tuttu, orduya yetiştik. Yetiştiğimiz zaman helak olan olmuştu çoktan. Hakkımda dedikodu çıkaranlar çıkarmıştı. Başlarında İbn-i İbn Selul geliyordu. Ve iki saf Müslüman da buna inanmıştı. Hamne binti Cahş ve bir de Hassan bin Sabit, bir de belki Mustafa İbn-i Hazreti Ebu Bekir'in akrabası ve rızkını verdiği, geçimini temin ettiği zat. Ben hiçbir şeyden haberim yoktu. Gafil her şeye karşı habersiz bir insan olarak Medine'ye geldim. Dedikodu, her gün büyüyormuş farkında değildim. Bir hastalığa tutuldum. Nekahat devresinde Ummu Mıstah ile dışarıya çıkmıştım. Gittik, döndük, gelirken başının örtüsü ayağına ilişti, düştü zavallı kadın. Demek ki o duygularla meşbu bulunuyordu. Oğlunun dahi iftiracılar arasına girdiğini düşünüyordu. Onun için dalmış çarşafına basmış ve düşmüştü, Allah Mıstah'ın cezasını versin diyordu. Ben döndüm dedim ki sen nasıl anasın, Bedir'de bulunmuş bir Müslüman hakkında hem evladın hakkında beddua ediyorsun. Bilmiyor musun dedi hakkında söylenenleri, ne söyleniyor hakkında? Sana iftira ettiler diyordu. O zaman ben işi anladım, Resul-i Ekrem'in tavırlarındaki manayı da anladım. Geldiği zaman bana hasta olduğum zaman iltifat ederdi. Halbuki nasıl bunun hali diye soruyordu ondan sonra. Bu iffete bir kezzabın, bir yalancının attığı çamur çok dokunmuştu. O nezih, o afif hane sarsılmıştı temelinden adeta. Bulacaktı o eski iffet şahikatını. Ayetle teyit edilecekti. Allah elinden tutup oraya çıkaracaktı. Ama bir imtihan vardı, o imtihan görülecekti. Ben eve geldim, yine Resul Ekrem yanımıza geldi. Bana yine yarım iltifatta bulundu. Ben de artık bunu duyduktan sonra müsaade edersen dedim, annemin babamın yanına gideyim. Bana müsaade etti gittim, durmadan ağlıyordum. Kendisine atılan bir çamurdan ötürü durmadan ağlıyor. İffeti için yaşadığından ötürü, namusunu her şeyden aziz tuttuğundan ötürü, İffetsiz yaşamaktansa ölmek yey olduğunu düşündüğünden ötürü durmadan ağlıyordu. O kadar ağlıyordum ki annem babam ciğerimin çatlayacağını zannettiler. Bir şey diyemiyorlardı onlar da bir şey söyleyemiyorlardı. O koskoca Ebu Bekir'in evi adeta cehennemden bir köşe haline gelmişti. Hüzursuzluk giriyor huzursuzluk çıkıyordu. Nihayet bir gün resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem evimize geldi o başkalarıyla istişare etmişti. Mesela Üsame ile istişare ettiğinde Üsame ya Allah, haşa ki Hazreti Ayşe için böyle bir şey bahis mevzu olsun demişti. Hazreti Ayşe'nin rakibi sayılabilecek ezvac-ı, ezvacı tayratin arasında Zeynep binti Cahiş'le istişare edince Resul Ekrem Hazreti Ayşe'nin fak tahmenini bundan tenzih ederim ya Allah demişti. Zayıf dahi olsa Ömer'in istişarede söylediği bir şey vardır çok hoştur. Allah Resulü Ömer'e sordu. Sen ne diyorsun? Hz. Ayşe hakkında ne düşünürsün? Ben onun hafif olduğuna hafif olduğuna inanıyorum ama sen ne düşünüyorsun diyordu. Ya Resulallah müsaade edersen bir şey nakledeyim. Bir gün bize namaz kıldırıyordun. Önümüzde duruyordun. rüküa gideceğin zaman ayağındaki ayakkabıyı çıkarıverdin namazda arkadaki saf çıkarınca bütün saflarda çıkarıverdiler. Siz namazı bitirdiniz. Biz size dedi ki ya Resulallah niçin ayakkabınızı çıkardınız? Siz dediniz ki bilmiyorum Cibril bana öyle söyledi. Sonra Cibril'e sordunuz. Cibril size dedi ki ayağında senin bulaşmış bir necaset var. Bu necasetle namaz kılarsan namazın bozulur demişti. Ya Allah bir namazını bozmamak için Hemen bu atılan çamur Allah sana haber verir de zevcene atılan çamur haber vermez mi diyordu. <gülüyor> Bütün bu istişarelerden sonra Hazreti Ayşe'nin yanına gelmişti. Peygamber'in gönlü kırıktı. Hazreti Ayşe'nin yanına sokuldu ve şöyle dedi: "Ya Ayşe, eğer bir günah işledinse itiraf et Allah affeder." Eğer işlemedinse Allah gafurdur, rahimdir diyordu. Seni temize çıkaracaktır. Resul-i Ekrem'in böyle deyişi ağlıyordu. O dakikada diyor ağlamam da durdum. İstrab öyle hale geldi ki damarlarında kanım dondu. Gözüm artık yaş çıkarmıyordu. Ne diyeyim dedim. Yüzümü kıbleye karşı çevirdim. Allah'a teveccüh ettim. Hatta Hz. Yakub'un adını da unuttum diyor. Yusuf'un babası dedim. Yusuf'un babasının dediği gibi derim dedim. O inname eşkübesi Allah demişti. Şikayetimi şöyle dağılıp saçılmam Allah'a şikayet ediyorum gayrı ne diyeyim? Bu sabrı cemildi. Derdini Allah'a açma sabrı cemildi. Ben o halde Allah'a teveccüh etmiştim ki Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselama Vahyi geldiği an onu kız kıvrak yakalayan keyfiyet Resul-i Ekrem'i yakalayı verdi. Heyecanla kendinden geçmişti. Belli ki ayet nazil oluyordu. Gözlerini açtığı zaman tebessüm ediyordu. Müjde ya Ayşe diyordu. Ayet nazil oldu. Diyor ki Hz. Ayşe, ben benim hakkında bir ayet nazil olacağını hiç düşünmezdim. Ben kim hakkımda ayet nazil olmak kim derdim? Ama hep şunu beklerdim. Bir gün Resul Ekrem'e rüyasında bir şey gösterilir. Allah kalbine bir şey ilham eder. Benim iffetime inanır. Katiyen kalbinden atı verir bunu. Böyle beklerdim. ayet iftira ile gelen o cemaatin, o hizbin bir iftirada bulunması, bir isnatta bulunması sizin için siz şer zannetseniz dahi şer değildir. Hayır vardır. Münafık ortaya çıkmıştır. Karakteri zayıf Müslüman ortaya çıkmıştır. Bir daha böyle bir vartaya düşmeyecektir o Müslüman. Kendine çeki düzen verecektir. Ulu orta herkes hakkında isnat bulunmayacaktır. İşte bu türlü hayırlar vardır. Bu hayırları intaj etmek için Cenab-ı Hak o büyük aileyi böyle bir imtihana tabi tutmuştur. Ayet hakkımda nazil olunca Resul-i Ekrem beşaret ve beşeşet itar edince anam bana döndü kalk dedi git Resul-i Ekrem'in yanına. Bütün aile sevinmişti. Cennet numun bir hayat başlamıştı. Ben Resul-ü Ekrem'e de gittim, kimseye de gittim dedim. Ben Allah'a minnettarım. Benim iffetim Allah anlattı dedim. Gidecekti ama küçük kırılmıştı. istiyordu ki Resul-ü Ekrem hadiseleri açsın. Herkesin sözüne kulağını katın, kapatsın. Yani realiteyi inkar etsin. Yani dev gelen, kol gelen fitneyi görmesin. Ama buna imkan yoktu. Hz. Ayşe iffetinden emin idi. Resul Ekrem de emin idi. Böyle bir minbere çıktı bütün cemaate şöyle dedi. Ben haremimi nifetinden katiyen eminim Ama onun hakkında söylenecek bu sözleri izale edecek. Bu mevzuda bu meseleye vaziyet edebilecek birisi yok mu demişti. Sad İbn Maatkılıç'ına dönerek kapmıştı. Emret ya Resulallah demişti. Bütün bunlara rağmen Resul Ekrem ifvetine atılan çamur karşısında hassasiyet gösteriyordu. Hazreti Ayşe hassasiyet gösteriyordu. Hazreti Ayşe'nin annesi hassasiyet gösteriyordu. babası hassasiyet gösteriyordu. Çünkü evde iffet ruhu hakimdi. İffet ve namus şuuru hakimdi. Sen kızına, ve oğluna bu ruhu ve bu şuuru verdiğin zaman aynı hassasiyetle yaşayacaklar. Bir çamur atılmaması için dikkatli adımlarını atacaklar. Arkadaşın ona göre o sınır içinde seçecekler. Ona göre gidecekler, ona göre gelecek, ona göre arkadaşlık kuracaklar. Bizi ilgilendiren, meselenin ağırlığını teşkil eden noktadayız. işte burasıdır. Ahlak, ahlak şuurunun, iffet anlayışının, namus şuurunun evlerimize hakim olması, evdeki bütün efradın aile fertlerinin namustan, iffetten birer abide haline gelmesi, atılacak bir çamur karşısında dahi ölümü cana millet bilmeleri, bu hale gelmeleri. O zaman aile kendi kendine istikamet kazanacak, kendi kendine düzelecek, ırzını, namusunu korumuş insanların teşkil ettiği aile olacak. Bu onun teşkil edeceği millette, ırzını, namusunu koruyan bir millet haline gelecektir. Cenab-ı Vacib-ül ve Tekaddes Hazretleri, kaybettiğimiz şeref bu onuru bize iade buyururken, Yolunda onu aramaya bizleri muvaffak kılsın. Yolunda onu tahsile bizleri muvaffak kılsın. Ela inna ahsana'l kelam wa abla'n nizam. Kalamullahil melikul azizil allem. Kema qala Allahu tebaraka ve teala fi'l kelam. Ve iza qira'l Qur'an faste'mulu lahu wa unsitu la'allakum turhamun. Auzu billahi minash shaytanir <gülüyor> racim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Ve beşşir'l muhbitin. الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ الحمد لله حمدًا كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المؤتبر تاظِمًا لِنَبِيِّهِ وَتَكْرِيمًا لِفَخَامَةِ شَانِ صَفِيِّ fakat Allah azza wa jalla, in qaaili muhbir ve amir. İnnallah ve malaikatı hu yuslun al-Nabi. Ya aihal zin âmanu, cullu alehi ve sallimu teslima l-baik. Allahumma cullu ale siedina Muhammed ve ale İbrahim ve ale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 ve nehy anil fuhşâi vel münkeri vel bğı ya'izukum her çeşidinden dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden telakkilerin asırların anlayışının değil resulü'l-işan ve sahibi kuran kainatın andalibi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in çirkin gördüğü şeylerden sizi nehy ediyorum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 وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ صَدَقَ اللَّهُ العظيم.